166. Mektup Bu mektup Molla Muhammed Emin'e yazılmıştır. Dünyanın birkaç günlük hayatına aldanmamayı ve bu kısa zamanda çok zikir ederek kalp hastalığını gidermeye çalışmak lazım olduğu bildirilmektedir. Yavrum Annenin yavrusuna karşı yaptığı gibi daha ne zamana kadar kendine böyle titriyeceksin? Daha ne güne kadar nefsin için üzülecek, sıkıntıları düşeceksin? Yakında elbette öleceksin. O halde kendini ve herkesi ölmüş bil. Duymaz kımıldamaz bir taş gibi düşün. Zumer suresinin 30. ayetinde mealen ''Sen elbette öleceksin, onlar da elbette ölecekler.'' buyuruldu. Bu kısa zamanda yapılması gerekli en mühim şey çok zikir yaparak kalbi hastalıktan kurtarmayı düşünmektir. Çabuk biten bu zamanda Allahu Teala'yı hatırlayarak manevi hastalığa ilaç yapmak en büyük vazife olmalıdır. Allah'tan başkasına düşkün olan bir gönülden hiç hayır umulur mu? Dünyaya eğilmiş olan ruhtan nefsi emmare daha iyidir. Orada hep kalbin selametini isterler. Ruhun kurtulmuş olmasını ararlar. Biz kısa görüşlülerse hiç durmadan ruhumuzu ve kalbimizi bu dünyaya bağlayacak sebepleri elde etmeyi düşünmekteyiz. Yazıklar olsun. Evet yazıklar olsun. Ne yapalım? Ali İmran suresi 117. ayetinde mealen, allah Teala onlara zulmetmedi, onlar kendilerine zulmediyorlar buyurdu. Zayıf olduğunuz için üzülmeyiniz. İnşallah sıhhat ve afiyet bulursunuz. Bu fakiri sizden ümitsiz değilim. Masal sana masal gibi olur, kıymet bilene çok faydalı olur. Doğru yolda olanlara ve Muhammed Aleyhisselam'a uyanlara selam olsun. 167. Mektup Bu mektup Hindiram-ı Hind'de yazılmıştır. Allah-u Teala'ya ibadet etmeyi ve kendi yaptığı tanrılara tapmaktan sakınmayı dilemektedir. İki mektubunuz geldi. İkisinde de bu fakirleri sevdiğinizi, bunlara sığındığınızı yazmışsınız. Bir kimseye bu devleti ihsan ederlerse ne büyük nimet olur. Farisi'nin dediği gibi, bildirmesi lazım olanı söyledim sana. İster kıymetini bil, ister darıl bana. İyi dinle ve iyi anla ki, Bizim ve sizin ve hatta her şeyin, yerlerin, göklerin, yüksekliklerin, alçaklıkların yaratanı, varlıkta durduranı birdir. Nasıl olduğu anlaşılamaz. Benzeri ve ortağı yoktur. Şekli ve görünüşü olmaz. Baba çocuk değildir. Onun gibi ona benzer bir şey düşünülemez. Onun bir şeyle birleşmesi, bir şeyde bulunmasını düşünmek çok çirkin olur. Bir yerde bulunması, bir yerde görünmesi olmaz. Onda zaman yoktur. Mekanı O yaratmıştır. Bir yerde değildir. Her yeri O yaratmıştır. Hep vardı. Varlığının başlangıcı yoktur. Hep vardır. Varlığının sonu olmaz. Her iyilik ve yükseklik O'nda vardır. Hiçbir kusur ve aşağılık O'nda olmaz. İşte bunun için mabut olmaya, tapınmaya hakkı olan yalnız O'dur. Tapınmaya layık olan ancak O'dur. Hinduların Ram ve Kerşen denilen putları, onun yarattığı şeylerden zavallı iki tanesidir. Her ikisinin de anası ve babası vardır. Ram, Keret'in oğlu ve Lekni'nin kardeşiydi. Sita'nın kocasıydı. Ram, kendi çoluk çocuğunu koruyamamıştı. Başkalarını nasıl koruyabilir? İyi düşünmek lazım. Cahillere uymamalıdır. Yerleri gökleri yaratana, Ram ve Kerşen gibi isimler takanlara milyonlarca yazıklar olsun. Bunların hali büyük bir padişaha, Aşağı bir çöpçünün ismini takanlara benzemektedir. Ramla Rahman'ı aynı şeyi saymak ne aylaksızlıktır? Yaratan yarattığıyla bir olur mu? Anlaşılmayan bir şey bilinen şeylere benzetilmez. Onlarla birleşmez. Ram ve Kerşen yaratılmadan önce alemlerin yaratanına Ram ve Kerşen denilmiyordu. Bunlar yaratıldıktan sonra ne oldu ki o eşsiz olan ulu Allah'a Ram ve Kerşen denildi? Ram ve Kerşen'in isimleri yerlerin, göklerin sahibinin adı sanıldı. Olamaz. Böyle bir şey kesinlikle olamaz. Gelip geçmiş olan 124 bine yakın peygamberin hepsi insanları yalnız bir yaratana ibadet etmeye çağırdı. Onlardan başkasına tapınmayı yasak etti. Bütün peygamberler kendilerinin aciz birer mahluk olduklarını söyledi. Allahu Teala'nın büyüklüğünden kuvvetinden korkarlar ve titrerlerdi. Endoların tapındıkları kimselerse herkesin kendilerine tapınmasını istedi. Kendilerini mabut olarak tanıttılar. Bir yaratanın varlığına inanmıyorlardı. Fakat onun kendine hulul etmiş, kendileriyle birleşmiş sanıyorlardı. Bunun için herkesin kendine tapınmasını istiyorlardı. Kendisine tanrı diyorlardı. Her kötülüğü yapıyorlardı. Tanrı her istediğini yapar ve yarattığı şeyleri istediği gibi kullanır diyorlardı. Bunlar gibi daha nice nice bozuk ve saçma sözleri vardır. Kendileri sapıtmış, başkalarını da saftırmışlardı. Peygamberler böyle değinler. Başkalarına yasak ettikleri kötülüklerden kendileri de en çok sakınırlardı. Kendilerinin de herkes gibi insan olduğunu söylerlerdi. Farisi'nin dediği gibi, ''Yollardaki ayrılığı gör, nereden nereye?'' 168. mektup. Bu mektup Hacı Emkenegi Hazretleri'nin oğlu Hacı Muhammed Kasım'a yazılmıştır. Ebubekir Sıddık'ın yolunun yüksekliği bildirilmekte, bu yolu bozanlardan acı acı şikayet edilmektedir. Bütün varlıkların yaratanı olan Allahu Teala'ya hamd, peygamberlerin en üstününe bizden salat ve selam olsun. O yüce peygamberin temiz âline ve eshabının hepsine iyi dualar olsun meşayih kiramın yüksek soyundan olan ve evliyanın bizlere kıymetli yadigarı bulunan siz mübarek evlada bu yandan çok dualar eder ve sonsuz saygılarımızı sunarız. Sizlere kavuşmak arzumuzu arz ederiz. Arabi'nin dediği gibi, sevgiliye kavuşmak ele geçer mi acaba? Yüksek dağlar ve korkunç tehlikeler var arada. Yüksek bilginize sunarız ki bu kıymetli yolun üstünlüğü ve bu yolun büyüklerinin yüksekliği sünnete yapıştıkları ve bidatlerden kaçındıkları içindir. Bunun için ki bu yüksek yolun büyükleri yüksek sesle zikir etmekten bile sakınmışlardır. Kalp ile sessiz zikir etmeyi emir buyurmuşlardı. Şarkı, kaside, ilahi gibi şeyler okumayı, raks, dans etmek gibi oyunları ve Resulullah Efendimiz ve dört halifesi zamanlarında olmayan vecd ve tevâcüd yani kendinden geçmek, Şuursuz hareket ve sözleri yasak etmişlerdir. O büyükler zamanında bulunmayan halvet yani yalnız başına kalmak ve erbain yani kırk gün bir yere kapınıp çile çıkarmak yerine insanlar arasında kalbini Allah'la bulundurmak saadetine kavuşmuşlardır. Sünnete yapışarak çok kıymetli şeyler elde etmişlerdir. Bidat'ten sakınarak yüksek derecelere kavuşmuşlardır. Bunun için başka yoldan ilerleyenlerin en son ele geçirdikleri şeyler bu büyüklere daha başlangıçta verilmiş, bunların yolu bütün yollardan üstün olmuştu. O büyüklerin sözleri kalp hastalarına ilaçtır. Onların acıyarak bakışları manevi hastalıklara şifadır. Talebelerini bir bakışça dünya ve ahirete düşkün olmaktan kurtarırlar. Çok kıymetli yüksek himmetleri, yardımları, sevenleri, kötülüklerden, Manevi çukurlardan çıkararak ilahi mertebelere kavuştururlar. Farisi'nin dediği gibi, Nakşibensi büyükleri öyle kılavuzdur ki yolcularını gizlice kavuşturur. Kuvvetli bir mıknatıs gibi sevdiklerinden halvet ve çile fikrini çeker atarlar. Fakat şimdi bu yol ele geçmez olmuştur. Örtülmüş, görünmez olmuştur. Bu yolda olduklarını söyleyenler o büyüklerin izinden ayrılmış, o büyük nimetleri elden kaçırmışlardır. Her yere başvurmakta, kıymetli cevherleri arka çevirip, birkaç saksı parçasıyla oyalanmaktadırlar. Çocuklar gibi taş toprakta oyalanmaktadırlar. Sıkıntılarından, şaşkınlıklarından o büyüklerin yollarını unutmuşlardır. Kimisi bağırarak zikir etmekte, kimisi şarkılarla, kaside okumakla ve oynamak, zıplamakla vakit geçirmektedir. Halk arasında Allahu Teala'yı hatırlayamadıklarından kırk gün bir yere kapanıp halvet yapıyorlar. Daha çok şuna şaşılır ki, bu bidatleri yaparken o mübarek yolu kuvvetlendirdiklerini, olgunlaştırdıklarını sanıyorlar. Bu yıkıcılıklarına tamir ve onarım diyorlar. Allahu Teala bunlara akıl ve insaf versin. Bu yolun büyüklerinin, yüksekliklerinin korkusunu bunlara duyursun. Nun suresindeki ve saat suresindeki ayeti kerimeler hürmeti için sevgili peygamberi ve onun temiz âli hatırı için bunları gaflet uykusundan uyandırsın. Böyle asılsız ve uydurma şeyler buralarda yayılmıştır. Öyle olmuş ki büyüklerin yolu büsbütün örtülmüştür. Önüne gelen reform yapmış, yenilikler ortaya çıkarmış, eski ana yolunu unutulmuştur. Bu acıklı hali görerek içimsizliyor. Bu çöküntüyü yüksek kapınızdaki hizmetçilerinize duyurmak istedim. Böylece yüreğimdeki sıkıntıyı gidermeyi düşündüm. Bilemiyorum ki o yüksek evladın hizmetinde nasıl kimseler bulunmaktadır. ''Mübarek meclisinizde ne çeşit adamlar yer almaktadır?'' Farisi'nin dediği gibi, ''Ciğeri yakan düşüncelerden gözüme uyku girmedi. Acaba o sevgilim geceyi kiminle geçirdi?'' Allahu Teala mübarek zatınızı bu belaların hepsinden korusun. Bu bozuk ve yıkıcı akıntının o şerefli kapınızdan içeri sızmasını önlesin.'' ''Muhterem efendim.'' Bu yüksek yola reformları sapıktıktar öyle sokuldu ki bize karşı olanlar eğer bu yol bidat yoludur, baştan başa sapıktıktır deseler yeri vardır. Gece teheccüd namazını büyük cemaate kılıyorlar. Bu bidatin sünnet olan teravih gibi camilerde yapılmasına çalışıyorlar. Bunu büyük bir ibadet sanıyorlar. Herkesi böyle yapmaya çağırıyorlar. Bilmiyorlar mı ki? Nafile namazları cemaatle kılmanın mekruh olduğunu fıkıh alimleri bildirmişlerdir. Allahu Teala o alimlerin çalışmalarına bol bol iyilikler versin. Alimlerden birkaçına göre, nafile namazların cemaate kılınması mekruh olmak için herkese doyurmak, herkese çağırmak şarttır. Caminin bir köşesinde cemaate kılmak mekruh olmaz demişlerdir. Cemaat üç kişiden çok olursa mekruh olacağını söz birliğiyle bildirmişlerdir. Bundan başka, Teheccüd namazını 13 rekat kılıyorlar, 12 rekatini ayakta kılıyorlar, 2 rekatini de oturarak kılıyorlar. Bu 2 rekat, 1 rekat yerine geçer diyorlar. Oturarak kılınan namazın sevabı, ayakta kılınan namaz sevabının yarısı olur sanıyorlar. Böyle bilmeleri ve böyle yapmaları da sünnete uygun değildir. Peygamber Efendimiz 13 rekat kıldıysa da bunun 3 rekatı vitir namazıydı. Vitir namazı 3 rekat olduğu için Teheccüd namazı tek rekat oldu. Yoksa bunların zannettikleri gibi değildi. Farisi'nin dediği gibi. Sakındım lafımı uzatmaktan iki gözüm. Kalbini kırmayayım yoksa çoktur sözüm. Ne kadar şaşılır ki ehli Sünnet âlimlerinin en çok bulunduğu Mavera -ün Nehir'de böyle bidatler değer kazandı. Ve bu cins bidatler meydana çıktı. Halbuki biz fakirler İslamiyet bilgilerini o büyüklerin hareketlerinden almaktayız. Allah-u Teala doğruyu bildiricidir. allah Teala bizi ve sizi Peygamber Efendimizin İslamiyeti caddesinden ayırmasın ve bu duaya amin diyenlere allah Teala merhamet eylesin. 169. Mektup Bu mektup şeyh Abdülsamedi Sultan Puri'ye yazılmıştır. Mürşidi Kamil ne zaman ve niçin lazım olduğunu bildirilmektedir. Ailemlerin Rabbi olan Allahu u Teala'ya hamdolsun. Peygamberlerin en üstüne ve onun temiz al ve ashabına bizden selamlar ve dualar olsun. Lütuf ve ihsan ederek gönderdiğiniz kıymetli mektup geldi. Bizi çok sevindirdi. Bir şey soruyorsunuz yavrum. Her şeyden önce istenilecek şey ve en çok aranacak şey Allahu Teala'ya kavuşturan yolu bulmaktır. Fakat insan önce dünya işlerine dalmış, birçok ihtiyaçlarına sarılmış olduğundan pek kirliliği çok aşağıdır. Allahu Teala ise her bakımdan yüksek ve kusursuzdur. Ondan fez gelmesi ve gelen feyizlerin, marifetlerin alınması için verici ile alıcı arasında bir bağlantı, bir yakınlık yoktur. Bunun için bu yolu bilen ve gören bir kılavuz elbette lazımdır. Bu kılavuzun hem alıcıyla hem vericiyle bağlantısı olmasın şarttır. Ancak böyle olursa aracılık yapabilir. Alıcı vericiye yaklaştıkça kılavuz kendini aradan çekmeye başlar. Talip yani alıcı matluba tam bağlanınca rehber aradan büsbütün kalkar. Talibi matluba aracı olmadan kavuşturur. Bunun içindir ki, Başlangıçta ve sondayken aranılan şey rehberin aynasından başka hiçbir yerde görülemez. Sona erenlere rehberlerin aynası olmadan Matilov kendini gösterir. Vasli Uryani hasıl olur. Bu zaman pir araya girerse, başını keserim denilse sersemce, avdalca bir sözdür. Doğru yolda olanlar böyle konuşmaz. Hedefsizlik etmezler. Her istediklerini pirin bereketin dararlar ve bolurlar. 170. mektup Bu mektup Şeyh Nora'ya yazılmıştır. Allahu Teala'nın emirlerini yapmak ve yasaklarından sakınmak lazım olduğu gibi insanların haklarını gözetmek ve onlarla iyi geçinmek de lazım olduğu bildirilmektedir. Allahu Teala'ya hamd olsun. Onun seçtiği, sevdiği kullarına selamlar olsun. Ey akıllı kardeşim, Allahu Teala'nın emirlerini yapmak ve yasaklardan kaçmak lazım olduğu gibi İnsanların haklarını ödemek ve onlarla iyi geçinmek de lazımdır. Allahu Teala'nın emirlerini büyük bilmek ve onun yarattıklarına acımak lazımdır hadisi şerifi, bu iki hakkı yerine getirmek lazım olduğunu göstermektedir. Bu iki haktan yalnız birini gözetmek kusur olur. Bir bütünün bir parçası, onun hepsi demek değildir. Bundan anlaşılıyor ki insanlardan gelen sıkıntılara dayanmak lazımdır. Onlarla iyi geçinmek vaciptir. Kızmak iyi olmaz, sert davranmak yakışmaz. Farisi'nin dediği gibi. Seviyorum diyenin güzel olsa da pek, nazlılığı bırakıp naz çekmesin gerek. Sohbette çok bulunmuştunuz, vaaz ve nasihatleri çok dinlemiştiniz. Onun için sözü uzatmıyorum. Birkaç kelimeyle kısa kesiyorum. allah Teala bizi ve sizi İslamiyet'in doğru yolunda bulundursun.